Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ben bi ihsan ila yevmiddin amma ba'd İmam Muhyiddin Yahya, Ebu Zekeriya İmam Ennevevi Rahimahullah'ın Riyad-ı Salih'in adlı hadis terlemesini şerh etmeye, burada sizlerle beraber okumaya tekrardan devam edeceğiz. Kaldığımız yerden kalmış olduğumuz babın başlığı neydi arkadaşlar? babul yakini ve tevekkuli yakin ve tevekkül bahsi daha önceden ifade ettiğimiz üzere İmam nevevi Rahimahullah önce konuyla ilgili ayetler serde etmekte Ayetleri zikrettikten sonra da, akabinde hemen hadislere yer vermekte. Bu konu, yakin ve tevekkül konusu, önemli bir konu. Müminin imanını yükseltmesi gereken mertebelerden bir mertebe. yakin diyor ki ilim ehli kuvvetul iman yani güçlü bir iman ta ki kalpte artık bir şek şüpheye yer bırakılmayacak derecede imanın o denli o derece güçlü olması ve imanın en üst mertebesinden mertebelerinden birisi yakin Tevekkül arkadaşlar, yakinin bir semeresi, bir meyvesi, bir ürünü. Nedir tevekkül? Diyor ki ilim ehli tevekkül, dünyevi ve ukrevi işlerde insana fayda getirecek yahut insanın başına gelecek olan musibetleri def edecek işlerde Allah-u Teala'ya ne yapmak? İtimad etmek. Sadık bir kalp ile, samimiyetle Allah-u Teala'ya itimat etmek, güvenmek, yaslanmak. Tabi sebepleri, esbabı ne yaparak? Evet. Yerine getirerek. <gülüyor> <gülüyor> İbnül Kayyım El Cevzi Rahimahullah yakinle alakalı çok güzel sözler söylemiş. Medarici Salik'in adlı eserinde. Bizler de burada onu sizlere nakledelim. Diyor ki rahimehullah yakine ilgili olarak, wa wa min al iman bir menzileti ruh min al Yani yakinin imanla olan ilişkisi, imanla olan bağı aynı ne gibidir? Ruh ile vücutta bulunan, vücutta taşınan ruh ile cesedin ilişkisine benzer. Ve biri al Allah'a bilen kimseler, arif kimseler, tanıyan kimseler ne yapmıştır? Yakin ile birbirlerini geçmişlerdir, birbirlerine üstün olmuşlardır. Wa fīhī tanafesal mutaʿnafīsūn. Aynı şekilde yarış yapanlar, müsabaka yapanlar, Allah'a, Allah'ın cennetine yarış edenler bu konuda yapmışlardır, birbirlerini geçmişlerdir, birbirlerine bununla üstünlük sağlamışlardır. Wa ilayhi shemra al-ʿamilūn ve gerçek manada amel edenler Allah Teala'ya salih amel sunmak isteyenler ne yapmışlardır? Bu yöne yönelerek kollarını sıvamışlardır. Ve aminal kavm inma kana amalu'l kavmi inma kana alayh. Yani sahabenin, sahabeden sonra gelen selefin ameli hep bunun üzerine olmuş. Yakışır üzerine olmuş. Ve işaretatom kulha ile ve her biri insanlara bunu işaret etmiş, bunu göstermiş. Ve iza tazevvec es sabr bil yakin diyor ki devamla İmam İbnü'l Kayyim el-Cevzi rahimahullah İza tazevvec es sabr bil yakin. bir de yakinle birlikte sabır olursa yakini de sabırla taçlandırırsanız yakin ile Tam ifadesiyle diyor ki sabrı evlendirirseniz bir araya getirirseniz onların diyor <gülüyor> vale de beynehuma usulul imameti fit değil dinde imamet ne var doğar. Kişi dinde imamete nail olur. Hem yakın yakınla birlikte ne sabır. Sonra hemen Allah Teala'nın şu ayetini zikretti zikretti İmam İbn Kayyim ve ce'alna minhum e Yehdu'ne bir emrına. Onları biz, bizim emrimizle hidayet bulan imamlar kıldık, imamlar eyledik. Dinde imamet makam verdik onlara. Ne zamandan sonra oldu bu? Lemma sabaru, lemma sabaru Sabret, sabrettiklerinde, sabır sebat gösterdiklerinde. Tabii daha önce anlatmıştık. Yani sabır deyince sadece aşağı gelen musibete. Başa gelen belaya sabır akla gelmesin. Değil mi? Bu ilk akla gelen mefhum olabilir. Sabredince bizim Türkçe'ye de var bu. Ne diyoruz? Sabret. Neye sabret deniyor? Adamın çocuğu öldüyse, dükkanını kaybettiyse, işini gücünü batırdıysa sabret. Bir de sabrın başka neleri var? Olması gereken sahaları var. Bunlardan bir tanesi de neydi arkadaşlar? <gülüyor> İbadete sabretmek. Yani allah Teala'nın sana emretmiş olduğu, yerine getirmeni istediği ibadetlere ne olacaksın? Sabr-ı sebat edeceksin. Allah sana senden namazlarını cemaatle kılmanı istemiş. Bu sabır isteyen bir. Etanet isteyen bir ibadet. Sen de sabredeceksin. Başka neye sabredeceğiz arkadaşlar? Nasiyete sabredeceğiz. Günah işlememeye sabredeceğiz. Bu da sabır isteyenmiş. Haram yemek istiyorsun, haram yollan para kazanmak istiyorsun. Sabredeceksin. O parayı kazanmayacaksın. Sokakta yürürken nefsin senden harama bakmanı istiyor. Sen ne yapacaksın? Orada herkes bakarken sen o harama bakmayacaksın. Nefsini ne sabrettireceksin? Bu günaha karşı sabrettireceksin. <gülüyor> i̇şte Allah tarafa böyle diyor. Ve ceallâ minhum e'immeten yehdûne bi'emrinâ. Lemma sabaru sabredince biz onlara ne yaptık İmamet. yine imamlık onları önderler kıldık ve canu bi ayetine bundan önce onlar neydiler ve canu bi ayetine yuqinun onlar ayetlerimiz konusunda ayetlerimizle ilgili yakın sahibi insanlardı işte İbnul Qayyim Cevzi rahimullah İbnul El Cevziyah rahimullah diyor ki kişi yakini sabırla taçlandırırsa yakinine bir de sabrı eklerse ortaya ne doğar? Dinde imamet doğar. Yani dinde imamet, önderlik, insanların saydığı, sevdiği, öldükten sonra andığı, hatırladığı, kitaplarını okuyup sözlerinden etkilendiği kişiler bakın onların hayatlarına yakin üzere olmuşlar ve sabretmişler. Bu makama arkadaşlar insan kendisi çabalayarak alın teri dökerek kendi elimin emeğiyle geldim diye ne yapamaz, oturamaz. Yani bugün en yakınından, en yakınından biliyorsunuz Şeyh Albani rahimehullah, Şeyh Abdulaziz bin Baz rahimehullah. Bakın bu insanlara. Sözlerine bakın. O kadar açık sözleri var. O kadar mütevazi insanlar. Ama dünyanın öbür ucunda bir adam onun sözünü okuduğu zaman ne yapıyor? Etkileniyor. Neden etkileniyor? Çünkü Allah Teala onlara yapmış dinde imam kılmış. Şeyh Salih el <gülüyor> Türkiye'de bile bakıyorsun ya diyor işte evet diyor Şeyh Salih el baya bir ağırlığı var. Bunu diyor adama bakıyorsun ne Arapça biliyor ne Şeyh Salih Fevzan'ı görmüş, ismini duymuş birkaç kitabını görmüş buraya gelen, burada duyduğu hocalardan adını işitmiş Şeyh Salih Fevzan'ın o imameti onun kalbinde ne olmuş bir kendine vakarlı yer, yer. bulmuş Ha sonra gelecek peygamberlerden de örnekler vereceğiz. Onların yakin üzerine. İmam-ı Nevevi'nin zikretmiş olduğu hadislerde de zaten burada var. O yakin elde edildiğinde arkadaşlar, iman o mertebeye yükseltildiğinde bir de sabır olursa yani imamet Allah'ın izniyle dinde gelir. İmam-ı Nevevi bize Ahzab suresindeki ayeti zikrediyor. Diyor ki وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ ahzab? Müminler ahzab. Bir araya gelmiş, toplanmış cemaatler diyorsun Hendek Savaşı'nda ne yapıyor? Toplanıyor insanlar. Kabileler, müşrikler, kabileler bir araya gelerek Müslümanların üzerine saldırmak için, onları yerle bir etmek için toplanıyorlar. bir anlaşma yapıyorlar. Tabii müminler yakın sahibi olanlar, ashab, peygamberin yanında yetişmiş olanlar, "Elem mera'al mu'minun al dediler bu kalabalığı görünce. "Kalu haza ma vaadana Allah" Rasulü. Allah Teala'nın ve Rasulü'nün bize vaat ettiği şey ta kendisi budur. Bunu bekliyorduk. Şununla birlikte. Müminler hep peygamberden duydular. Allah'ın yardımı nedir? Yakın. Allah Kur'an-ı Kerim'de vaat etmiş. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنُّ بِيْنَا Biz sana apaçık bir fethini yaptık, verdik. Bekkinin fethi var. Ve müminler daha henüz bu fethi yaşamamışken, henüz bu muzaffer olamamışken bir de bakıyorlar ki Müşrikler bir araya gelmiş, toplanmış, cem olmuşlar, istima etmişler. Müslümanların üzerinde ne yapacaklar? Kıyameti koparacaklar. Bunu gören müminler şunu demiyorlar. Ayette biraz sonra gelecek minafıklar gibi ve kalplerinde hastalık olanlar gibi. Onlar onların kalpleri, yürekleri Kopluyor yerinden. allah Teala aynı böyle ifade ediyor. Korkudan. Gözleri diyor Korkudan gözleri titriyor. Diye allah Teala. Ve iz zâgatil O bakışlar kayınca, korkudan titreyince. Ve belagatil kulûbul henâcir. Yürekler katlara, yürekler ağza gelince. Ve tezunnûne billahi zunûn Ve sizler Allah'ın adına ne yaptınız? Allah'a karşı zanlar Yanlış düşünceler beslemeye başladığınızda diyor inna ahzab suresinde aynı ayetlerde. Yani kimileri var ki yakın yok adamda duymuş nasır gelecek, zafer gelecek, yardım gelecek, fetih gelecek. Bir de bakmış ki düşman orduları yaklaşmış. Gözler kaymaya başlamış, kalpler, yürekler hoplamaya başlamış ve artık hani Allah bize bunu vaat etmişti. Hani böyleydi demeye ne yapıyorlar? Başlıyorlar Allah hakkında zanlar üretmeye başlıyorlar. Ama müminler ne diyorlar? Haza mazaadna Allahu ve Bu gördüğümüz bu düşmanlar bize Allah'ın ve ne yaptığı vaat ettiği şeyler bunlar zaten. Ve sadakallahu ve Rasuluhu. Diyorlar ki Allah ve Rasuluhu ne yaptı? Doğru söyledi. Ve ma azadehum diyor ki Allah'ın haber veriyor. Ve ma azadehum bu yaşananlar onların arttırmadığı ancak neyin arttırdı? İlla imanen ve teslimen onların teslimiyetini, allah Teala'ya olan teslimiyetini ve ona olan ve Resulüne olan imanlarını attık. münafıklar ne oldu? <gülüyor> münafıklar zanlar beslediler. Bir de geri konuşmaya başladılar. kimca etti arkadaşlar allah Teala Ali İmran Suresi'nde bize diyor ki اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Pus savaşında haber veriliyor müminlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sufyan orduyu toplamış yeniden saldıracak. Tekrardan geri dönüyor. Alladine kalalahumun nas inen nas kat İnsanların kendilerine bakın insanlar sizler için yeniden topar toparlandı, bir araya geldi diye haber verilenler var ya Fakşevhum, inna alladina qarrahumun nas, nasu qadja mala kum, fakşevhum. Ve insanlar onlara dediler ki, korkun. Toplandılar sizin adınıza, sizin için. Aleyhinizde toplanarak geliyorlar. Fakşevhum. Onlara ne oldu? Bu haberi alanlar, o ulsavaşındaki sabeler. Ne yaptılar arkadaşlar? Allah haber veriyor. Men diyor ki, faza'dehum imana. Onların imanları. Ve قالوا حسبنا الله. Dediler ki, حسبنا الله. Allah bize yeter. İbrahim Aleyhisselam da ataşat atılırken aynı sözü söylüyor arkadaşlar. Hasbun Allah, temekül, yakin. Allah bize yeter. Hasbun Allah. Oniğmal O ona güzel bekildik. E bunun ardından mükafat geliyor hemen. Diyor ki fen kale bu biniğmetin min Allahi ve fadlin lem yem ses fumsu. Allah talab veriyor. Onlar daha sonradan. Bu müminler kendilerine bir musibet, bir kötülük dokunmadan ne yaptılar? Geri döndüler. O <gülüyor> رضوان Allah, Allah'ın rızasına, rızvanına tabi oldular. Allahu ذو azim. Allah gerçekten <gülüyor> fazlı, nimeti bol olandır. Aynısını Musa aleyhisselam kıssasında da görüyorsunuz. Firavun'un ordusu gelmiş. Kızıl denize yanaşmış Musa'nın ve yanında olan ona iman edenlerin önünde ne var? Bir deniz. Derin, engin bir deniz. Arkada Firavun ve ordusu. Koşarak onlara doğru geliyorlar. Diyor ki Allahu Teala bu sahneyle ilgili falan ma tara'al cem'ani" İki grup, iki ordu birbiriyle ne yaptığında, göz göze geldiğinde Kale, asha, kale ashabu Musa inna lemudrakun Kale ashabu Musa inna lemudrakun. Musa'nın yanında olanlar ne dediler? İnna lemudrakun çepeçevrelendik, yakalandık, kuşatıldık. Yakalandık. Sonumuz geldi. Musa aleyhisselam Rabbine o kadar çok güveniyor ki, yakini o kadar sağlam ve güçlü ki tevekkülü o kadar Metin ki ne diyor? Kale, kella kella asla yani ifade çok ilginç, asla inne ma'ye rabbi inne ma'ye rabbi benimle Rabbim beraberdir, Rabbim benimledir seyeh değil. o beni ne yapacaktır? hidayete yani yola koyacaktır, doğruya iletecektir işte arkadaşlar, yakın bu şekilde olmalı. allah Teala'ya tevekkül etmeli. <gülüyor> yani bazen kardeşlerimizle konuşuyoruz, oturuyoruz. Bazı sıkıntılar oluyor. Ya işte namaz kılma izin vermiyorlar. Ne yapayım, ne edeyim? Gibi böyle sıkıntılar olabiliyor. Alimlerin fetvalarını naklediyorsun. Hatta bazen böyle senin bile imanın zayıf olduğu zaman diyorsun ya bu alim nasıl bu fetvayı vermeyecek? Adam ekmeksiz, işsiz kalacak işinden gücünden olacak. Çoluğuna çocuğuna ekmek çorba götüremeyecek. Ama arkadaşlar yani insan iman, imanı güçlü olduğu zaman, yakini sağlam olduğu zaman adamın önüne dağları engel olarak koysan, onun önünde gözünde ne var? Küçülür. Öyle değil mi? Bazen kardeşlere tavsiye ediyoruz, nasihat ediyoruz böyle. İmanın coşkun olduğu, amellerin yüksek olduğu dönemlerde bakıyorsun ki böyle yani fetva da sağlam. Karşıdaki adam da sağlam. Yakin tevekkül. Ama haramlar işlenmiş. İman zedelenmeye başlamış. Hesaslamaya başlamış. Bir de bakıyorsun ki fetvayı naklettiğin bu kardeş korkmaya başlamış. Ya işte aç kalacağız. Ne yapacağız? İşte halbuki memlekette dünyada açlıktan öyle insan kalmadı artık. Öyle bolluk var ki. Yani <gülüyor> Neden kaynaklanmakta? İmanın ve yakinin tam anlamıyla olması gereken yerde olmamasından kaynaklanmakta. Diyor ki, allah Teala yine Furkan suresinde, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيْ وَتَوَكَّلْ عَلَى emre diyor. Hay olan allah Teala biliyorsunuz kemal, mükemmel olan hiçbir eksiklik bulunmayan bir hayat sıfatına sahiptir. İnsanlardaki gibi bir son bulacak bir hayat değildir. Uyumaz, uyku tutmaz, hastalık bulaşmaz. allah Teala diyor ki وَتَوَكَّلْ al الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ Hiç ölmeyecek olan, hay olan, diri olan Allah-u Teala'ya ne yap? Tevekkül et. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيْتَوَكَّلِ mu'minun" Diyor ki allah Teala, İbrahim Suresinde, Müminler yalnızca kime tevekkül etsinler? Allah Teala'ya tevekkül etsinler. O قال تعالى: "فإذا عزمت فتوكل على الله." Eğer bir şey azmettiysen, karar verdiysen, koyulduysan ne yap? Allah'a tevekkül et. Diyor ki İmam Nevevi rahimehullah ve ayetü'l-emr bi't-tevekkül kesîretun ma'lûme. İmam Nevevi rahimehullah diyor ki allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü em emettiği ayetler birçoktur. Ve bilinmektedir. o kâle Teala, ve men yetevekkel alallâhi fehu hasbûh. allah Teala şöyle buyurmuştur. Ve men yetevekkel alallâh. Kim Allah'a tevekkül ederse, sadık bir, dost doğru bir, samimi bir kalp, kalple işlerini Allah'a havale ederse, fehu hasbûh. Allah ona yeter. Allah ona yeter. Allah ona ter. Ve Allah teala: "İnmel Mu'minlun, Al-Ladin, İda zikr Allahu, Vajilet kulubum Mu'minler. Kimse ki Allah onlara anıldığında, Allah hatırlatıldığında, Vajilet kulubum, onların kalpleri itirar, korkar. Ve İda tuliyet aleyhim ayetuhu, Allah'ın ayetleri onlara telafet olunduğunda, okuntul okunulduğunda, Zadethum imanen. Onların imanlarını ne yapar? Açtırır. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine ne yaparlar? Tevekkül ederler. Burada Şeyh Salih'in rahim Allah'ın bir sözüne denk geldim. Yani gerçekten hepimizin ibret alması gereken bir nasihatı. Diyor ki Rahimahullah diyor ki Rah keda, eğer râyte min nefse kânnek kema tlaotel kânnek kûlma tlaotel Kur’anı, izdette imanan, fînna dalekemin alametı tuhîk. Şayet diyor kendinde görürsen, Kur’an okuduğun zaman kalbinde imanın artıyor. İlk diyor Allah seni ne yapmıştır? Muvaffak muvaffak etmiştir. Başarılı olanlardan kılmıştır. Diyor ki, ama ifa kûnda takrâ’ul ve bihi. Ama diyor Kur’an okuyorsun. وَلَا تَتَأَفَّرُ بِهِ Hiçbir ne yok? Etkilenme yok. Hiçbir eser, hiçbir iz yok. Diyor ki, فَعَلَيْكَ Dikkat et. اِمُدَاوَاتِ نَفْسِكَ Diyor kendini tedavi et. Ey gafil diyor. Kendini tedavi et. Sen nesin? Hastasın. Telefonu şarj aletine ne takıyorsun? Şarj aleti telefonu ne atmıyor? Şarj etmiyor. Ne? Bu sıkıntı, bu problem. Bunu ne yapacaksın sen? Alıp Tabibe götüreceksin. Şeyh de diyor ki sana, "Aleike bi mudavati nafsik." Nefs, diyor kendini tedavi etmen lazım. Diyor ki, "Şeyh rahimehullah, la aqulu Yani hastaneye gitmiyorum sana diyor. Hastaneye gidip tedavi ol anlamaz diyor. Yani tedaviden maksadım bu değil diyor. "Li ta'khud jur'atan min hububin aw aw Diyor orada böyle ilaç, ap, <gülüyor> şurup alabileceğin bir hastaneye gitmeni tavsiye etmiyorum sana diyor. Diyor ki velakin bi mudavati'l kalp. Neyi söylüyorum sana? Ney tedavi etmeni istiyorum senden diyor? Kalbini. Fe innel kalbe iza lam bil Kur'an ve lam yett'iz bih fe inne kalb fe inne kalbun qas maryidun. Neselullah Şayet diyor kalp Kur'an'dan bir öğüt almıyorsa. İşte şey başka bir insandan bahsediyor yani. Kur'an okuyup Kur'an'dan öğüt almayan. Artık öyle bir topluluk var ki bırakın Kur'an'ı okuyup öğüt almamayı Kur'an'ı okumuyor. Şeyh diyor ki, yani Kur'an'dan öğüt almayan bir kalp varsa eğer, Kur'an'dan faydalanmıyorsa, intifa etmiyorsa diyor ki, fe innehu kalbun kasin. O kalp nedir? Taş olmuştur. Kas, sert. Sem sert kesilmiştir. Taş kesilmiş. <gülüyor> Marid. Hastadır bu kalbi. Nes'elullah. afiyet. Allah'a şikayetimiz diyor. Niyazımız Allah'a bu kalbi ne yapsın? Tedavi etsin. Buna afiyet versin. Fe ente bu nefsik. Ey diyor. Kalbi hasta olan insan. Ente bu nefsik. Senin doktorun kim? Sensin diyor. Kendinsin. Kendi doktorun kendinsin. La tezhad ilen nas? Ona buna gitme diyor. İkra'ı Al-Kur'an İkra'ı kuran Kur'an oku. Fe'in ra'ayte enneke tete'esseru bihi imanen ve tasdiqan ve amtitalen fe'heni ennek Şayet Kur'anı okurken görüyorsun ki Kur'an'a imanın artıyor. Onu tasdikliyorsun. Onu onaylıyorsun. Onun emirlerini yerine getiriyorsun. Şey diyor ki fe'heni <gülüyor> ennek Ne demek heni <gülüyor> ennek? Seni tebrik ederim. Kutlu olsun diyor sana. Mutlu olsun. Çünkü kalp "Ne? Ölmemiş, yaşıyor. Ve ente mu'min. Sen de mü'minsin. Ve eğer aksi durum varsa Kur'an okuyorsun, hani dedi ki, ya şeyhin bahsettiği Kur'an okuyanlar. Şimdi bakın Ramazan geçti. Ramazanda bir sürü hatim yapmayan insan var. Ramazandan sonra eline Kur'an'ı kerim alıp açmayan insanlar var. Şeyh bunlara neler acaba? Şeyhin bahsettiği Kur'an'ı okuyup kalbi titremeyen ondan öğüt almayan insanlar. Diyor ki Ve illa fealeyke bidawa min qabl an yetiyake Ölüm gelmeden önce dünyadaki o tek gerçek olan, o hakikat olan, o ölüm gelmeden önce kendini tedavi et. Öyle bir ölüm ki bu la hayata ba'dahu ve hu kalb Normal bir ölümde değil diyor. Bu kalbin ölümü. Kalbin ölümü. Amma mevtul cesed ba'devu hayat. Cesedin, bedenin ölümü ise ne arkadaşlar? Ondan sonra bir ne var? Bir diriliş var. <gülüyor> Beden öldükten sonra, ruhu teslim ettikten sonra ondan sonra bir diriliş var. Ama kalp öldükten sonra, kalbin ölümünden sonra başka bir diriliş yok diyor Şeyh Rahim Allah. İnşallah bu bizim için iyi bir nasiyet olur, güzel bir nasiyet olur. Kalbimizi yaşartır, diriltir. Şimdi hadislere gelelim. İmamın Eveli eksik eksiklettiği hadis. <gülüyor> Muttefakun Aleyh olan hadislerden. Bu hadisi biliyorsunuz. Ukkaşa hadisi olarak bilinen. Ukkaşa ibnu i Ne adı bu sahabenin? Kime hatırlıyor? Ukkaşa ibnu i Radıyallahu anh. Bu hadis cennete girecek. Hesapsız ve azapsız girecek 70 bin kişiden bahsediyor. hadis hatırlamışsınızdır belki de. hadis İbni Abbas rivayet ediyor. İbni Abbas diyor ki Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O alayel aleyyel umem Bana diyor ümmetler gösterildi. Ümmetler sunuldu, milletler, eski insanlar sunuldu, gösterildi. Feraytun nebiyye ve ma ahurrah Bir peygamber gördüm, yanında 3-5 kişi vardı. وَالنَّب۪يَّ وَمَعَهُ الرَّجُولُ وَالرَّجُولَنْ Bir peygamber de gördüm diyor. Yanında bir ya da iki tane adam var. Yani düşünün arkadaşlar. Peygamber. Allah katından gönderilmiş. Allah tarafından gönderilmiş. İnsanları davet etmiş. Ancak yanında iki tane adam var. Tane. Nuh Aleyhisselam kaç sene davet etti? 950 sene davet etti. allah Teala ne diyor? وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ Nuh'a ancak kalil az bir topluluk iman. Kaç sene arkadaşlar? 950. <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> Ey Allah'ım ben onları affetmen için, sen onları bağışlaman için her çağırdığımda onlar ne yaptılar? <gülüyor> Ellerini, kulaklarını ne yaptılar? Kapattılar. <gülüyor> elbiseleriyle kapattılar. Elleriyle kulakları ve elbiseleriyle kapattılar. Asarru. Büyüklendikçe de büyüklendiler. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilmiş peygamberler. Bir peygamber gördüm yanında rahat. Rahat demek Arapçı'da arkadaşlar. Üç ila ona kadar. Hatta dokuz yani. Tekil sayılar. Diyor ki peygamber gördüm yanında bir ya da iki tane adam vardı. Ve nebi ve neyse ahad. Bir de peygamber gördüm yanında hiç kimse yok. Davet yapmış. Sahbetine icabet eden olmamış. İzz Rüfi Ali savadun azim diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bana böyle bir kalabalık bir topluluk gösterildi. Fazanatu ennehum umeti. Ben de zannettim ki bu kalabalık benim ümmetim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam da biliyor ki peygamberler arasında. Çünkü en çok süre kalacak olan kıyamet kopana kadar davetiye düzünde kalacak olan peygamber tek beyin nebi ailesi hafsesi olduğu için ona tabi olacaklar da nedir arkadaşlar kıyamette? Kalabalık olacak. Çok üzücüler. Feqila li diyor ki Aleyhisselam bana dendi ki haza Musa ve kavmu. Musa'nın ümmeti değil. Bu kimin ümmeti? Bu Musa ve onun ümmeti. Onun kalmadı. Walakin inzur ila al-ufuk Diyor deniyor ki Allahü Selametü ufuka bak. Tanırdı. Faida sevadun azim. Fakirleri ile ufukul Baktım diyor. Yine bir kalabalık gördüm. Kalabalık bir cemaat gördüm. Bana sonra dendi ki diyor. Yeniden şu falanca başka bir ufuka bak. sevadun azim. Fakirleri hadihi ummatuk. Yine diyor büyük bir kalabalık. Ve bana dendi ki işte senin ümmetin bu kalabalık. وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ ve وَلَا عَذًا Ve o kalabalıkta 70.000 bin kişi var. 70.000 bin insan var. Onlar özel insanlar arkadaşlar. Özellikleri ne? Muhtar çocuklar olmaları. Hayır. Sí. <Hangi> Onların özellikleri arkadaşlar cennete hesapsız ve azapsız. Sorgu sualsiz cennete girecek. Bu 70.000 bin kişi. Hüce Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Düyük İbn Abbas, Aleyhisselatü Vesselam birden kalkıyor, bunu söylüyor sahabeye. meraklandırıyor onları. Nereye giriyor? Evine giriyor mu? Yani. Aleyhisselatü Vesselam. Sabiler Kim bu 70 bin kişi? Ümmetin içinden 70 bin tane seçkin insan. Fakada nasu fi ulayik aladin bi ve İnsanlar o 70 bin, cennete girecek olan hesapsız ve azapsız girecek olan 70 bin kişi hakkında. Ne yapıyorlar? İleri yeri konuşmaya başlıyorlar. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللّٰهِ Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi görüş ileri sunuyorlar. Diyor ki bir tanesi, bir grup diyor ki فَلَعَلَّهُمْ umulur ki onlar لَعَلَّ, Arapça okuyan kardeşler hatırlar, لَعَلَّ لَعَلَّ neyin kardeşi? İnne Değil mi? لَعَلَّ, ne demekti لَعَلَّ? temenni umulur ki. Yani. Onlar diyorlar ki olay ki bunlar peygambere sahabe olmuş insanlardır. Yani tahminimiz diyorlar. Bunlar peygamberin ashabıdır. Çünkü peygamberi görmüşler. Fazilet onların, üstünlük onların. Tabi bir grupta diyor ki وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَا عَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ غُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ Bir grupta diyor ki hayır onlar İslam geldikten sonra Müslüman olarak doğan ve Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayanlardır. Ve zekru eşya İbn Abbas diyor ki ve zekru eşya birçok şey zikrettiler. Yani bundan fazla birçok görüş nakledildi o toplantıda o <gülme> sahabi meclisinde. <gülme> Feharraca aleyhim Resulullah fakaraca aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Feqala men allazi tahudun fihi? Allahü tekrardan evinden çıkıyor diyor ki, "Mellavi Hangi konuda konuşuyorsunuz? Tartıştınız mı Tabii bazı rivayetlerde geliyor, sesler yükseliyor. 70 bin kişi, az bir sayı arkadaşlar, Ümmet içinde 70 bin kişi çok az. Akbaruhu, Peygamberimize haber veriyor. Yani ki bunları konuşduk. Dedik ki, bu 70 bin kişi hakkında, onlar şunlardır, onlar bunlardır diye görüş belirledi. Fekâle aleyhissalâtu diyor ki onlar şunlardır. Humul lezîne lâ yerqun ve lâ yesterqun ve lâ yetetayyerûn ve rabbihim bu rivayet İmam <gülüyor> Müslim'in sahihindeki rivayeti. Biliyorsunuz İmam-ı Nebebi'nin de İmam Müslim'e neyi var? Bir şerhi var. E, lafzı oradan almış ancak hadisin akabinde demiş ki hadis muttefakun aleyh demiş. Aslında hadis bu lafızıyla muttafakun aleyh değil. Çünkü Müslim'deki bu lafız bu lafızda bir işkel var, bir problem var. Hadis alimleri ne yapmışlar? Bu hadisin bu lafızını ilk başındaki lafzı illetli görmüşler. Şaz görmüşler. Şazdır demişler. Hadisin manasını önce söyleyelim. Ondan sonra neyin şaz olduğunu size açıklayalım. Diyor ki onlar Rukiye yapmayanlar, rukye talebinde bulunmayanlar, tatayur yani uğursuzluk yapmayanlar ve yalnızca Allah'a tevekkül edenlerdir diyor İmam-ı Müslim'in bu lafzında. Rukiye yapmayanlar yani ne demek rukiye? Tedavi için insanlara Kur'an okumayanlar, kendisine Kur'an okunmasını talep etmeyenler Hatırlarsanız biz bu hadis daha önce açıklarken ne demiştik? Bu hadisin Müslim'deki lafzı nasıldı? Kim hatırlıyor? Pardon, Buhari'deki lafzı nasıl bu hadisin? Onlar kimlerdir arkadaşlar? Umullezhine ne yapmayanlar? La yesterkûn. Rukiye yapılmasını istemeyenler. Gel beni oku demeyenler. Vela yektevûn. Ne yapmayanlar? Dağlama. Talebinde bulunmayanlar. Vela yarun, uğursuzluğa inanmayanlar, ve Ala rabbihim, yetevekkelûn, ve rabbine tevekkül edenler. Diyorlar ki hadis alimleri, <gülüyor> ki Şeyhul İslam bunların başında geliyor hadislerden. Ondan sonra son muasır alimlerden, hadis alimlerinden, Şeyh Alba'nın da aynı şeyi söylüyor. Ee, diyor ki, buradaki Müslümin ravilerinden, ravi ne yapmış? Kendinden sayıca daha çok olan fika, ravilere muhalefet etmiştir. Sika olan bir ravi, kendinden daha çok, sayıca çok olan sika ravilere muhalefet ederse, biz bu hadise ne diyoruz hadis ilminde? Ne diyoruz? Evet söyleyin. Çaz diyoruz. Yani burada 10 tane güvenilir ravi var. Bunlar sika. Hadis alimleri tarafından referans tezkiye almış, bunların hadisleri kabul olunur diye. Ama burada bir tane daha ravi var. O da onlarla aynı derecede aynı özelliklere sahip. Ama bu on tanesine bu ravi ne yapıyor? Muhalefet ediyor. O, Onun hadisine ne deniyor? Şaz, şaz deniyor. Peki Şaz hadis hangi hadisin kısımlarından? Sayı hadisimiz Zayıf hadisin mi? Zayıf, hadisi mi? zayıf hadis, Şaz hadis zayıf hadistir. Şaz hadis zayıf hadis. böyle Belki Müslim'de olsa bile. Sayı Müslim'de böyle birkaç tane var. Şaz hadis var. Mesela yedi <gülüyor> kişiden bahsediliyor. Arşın gölgesinde yedi kişiden bahsediliyor. Onlardan bir tanesi de ne? Sağ elinin verdiğini sol elinin ne yapmaması? Görmeden vermesi. Görmeyen kimse. Şimdi İmam Müslim bu hadisi bu rivayetle rivayet etmiş ama ardından başka bir raviden aldığı, duyduğu rivayette diyor ki sol elinin verdiğini sağ elinin bilmediği, görmediği kimsedir. Ne yaptı buradaki ravi? Kendinden sayıca çok olan sika ravilere ne yaptı? Muhalefet etti. Bu sebeple rivayeti ne oldu? Şaz oldu. Peki İmam-ı Müslim, İmam-ı Müslim niye bu hadise yer verdi sayginde Bu şekliyle. Aynı ne diyor ki bu onun güvenilirliğini ne yapar? Gösterir. Raviden hadis o şekilde duydu. Hadisin doğrusunu bilmiş olmasına rağmen, bilmesine rağmen, hatta az yukarıda doğru şekilleri rivayet etmiş olmasına rağmen bu hadisi ne yaptı? Duyduğu şekliyle ümmete aktardı. Bu da hadis kitaplarının ne kadar güvenilir olduğunu bizlere gösteriyor. Yani Düşünsen, sen biliyorsun hadisin sağ elin verdiğini, sol eli bilmez olduğunu. Ama ravi peygamberden sana zincir silsile bu şekilde getirmiş. Ne yapıyorsun? Sen de onu o şekilde Emaneti ne yapıyorsun? Eda ediyorsun. Şimdi hadisin ne diyor? Bu rivayetinde, Müslüm'ün rivayetinde. Onlar rukiye yapmazlar. Onlar rukiye yapmazlar. Bu lafız arkadaşlar, müslimde olmasına rağmen nasıl bir lafız dedik? Şaz bir lafız. Çünkü rukiye yapan, insanlara tedavi etmek için Kur'an okuyan kişi, o insanlara ne yapmakta? İyilik yapmakta, ihsanda bulunmakta karşınıza bir adam gelmiş cin girmiş, hastalanmış, büyü yapılmış <gülüyor> ve sen o insana ne yapıyorsun? Kur'an okuyarak iyilikte bulunuyorsun bunda bir beis, bunda bir sakınca var mı? yok ama tevhidin kemaline tevhidin mükemmelliğine dokunacak Suret hangisi? İnsanın gidip ne yapması? Başkasından beni oku diyerek Kur'an okumasının talebinde bulunması. Tevhidi kemale ermiş olan bir insan ne yapar? Böyle bir istekte, böyle bir talepte bulunmaz. Anladık mı? Lafızdaki nekareti, lafızdaki şaz? Olma veçhini. Yani Kur'an okumanın bir, başkalarına tedavi için Kur'an okumanın bir sıkıntısı yok. Şeyhul İbn-i Teymiye'nin öğrencilerinden, en meşhur öğrencilerinden olan İbn-i el Cevziye -Cavzi, rahimahullah. Bununla ilgili diyor ki o yetmiş bin kişiyle alakalı diyor ki وَذَٰلِكَ لِأَنَّهَا اُلَا دَقَلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِكَمَالِ تَوْحِيدِهِمْ bu yetmiş bin kişi diyor. Niye cennete hesapsız ve azapsız girdi biliyor musunuz? Diyor ki, لِكَمَالِ tevhidihim Akidelerinin, tevhidlerinin mükemmel, kamil olduğu için. Onlar diyor cennete girdi. وَلِهَذَا نَفَا el istirqa Bu sebeple tevhidleri kamil olduğu için onlara, onlardan, onların ne yapmamaları ne yapmamaları tavsiye edildi onlara. Onlar neyi yapmazlar? Onların özelliklerinden bir tanesi de ney? Nefa anhumul istirka. Onlar ne istemezler? Ruhke istemezler. Beni oku demezler. Peki nedir bu diyor? Ve hu alun nasi an yurquhum. İnsanlara gel beni oku demektir diyor. Ve lihaza قال bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki onlarla ilgili. Hu ala rabbi metevakkilun. Onlar ki o insanlar ki rabblerine ne yaparlar? tevekkül ederler. فَلِكَمَالِ تَوَكُّلِهِمْ عَلَى Rabbihim Bu 70 bin kişinin Rablerine olan tevekküllerinin mükemmel olması, kemale ermiş olmasından dolayı ve Rablerine duydukları güvenin tam olmasından dolayı onlar diyor لَا يَسْأَلُونَ nase şeyen. O insanlar, o kimseler insanlardan ne yapmazlar? لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ İnsanlardan hiçbir şey İstemezler. Meşru, mübah olan bir şey değil. Bu onların tevhidlerinin, akidelerinin ne olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Cemaal Eddini gösteriyor. Sahabeler ellerinden düşen bir sopayı, bineklerinde iken, develerinin üzerinde, atların üzerinde iken, ellerinden düşen o kırbaçı başkasından ne yapmaktan hayal duyarlardı, istemekten, yardım istemekten hayal duyarlardı. Meşru olan bir şey, mübah olan bir şey. Ama Rablerine olan tevekkül ne diyorlar onlar? Ayakkabının bağını bile kimden hissediyorlar? Tamam. Rabbinden hissediyorlar. Böyle Ve burada mubah olan rukye talebinde bulunmayı bile tevhidlerinin kemale ermiş olmasından dolayı ne görüyorlar? Hoş. Görmüyorlar. Zaten bunların özellikleri de bu. Şimdi siz gelin görün ki utanmadan Rablerinin kadrini kıymetini bilmeden Ölülerden Hayatta olup kendilerinden Kilometre uzakta bulunan insanlardan Medet uman Yardım isteyen insanların halini durumunu Bir düşünün Onların Ne derece tehlikeli bir balçık içinde Çabalanıp durduklarının Halini bir görün arkadaşlar Bir tarafta Tavsiye edilen bakın böyle yaparsanız sizde o 70 bin kişiden olursunuz denircesine teşvik edilen muba olmasına rağmen, bakın bu talepte bulunmayın denilen bir konu var, o da ne? Kur'an okunma isteğinde bile bulunmayın. Bir taraftan da kendini bu ümmetten olduğunu zannedip evliyalar hayattayken kınındaki kılıç gibidir, öldüklerinde kınından çıkmış kılıç gibidir diyerek Yetiş ya Abdülkadir diyen, yetiş ya Hamze diyen, yetiş ya Şeyh'im diyen, medet ya Şeyh'im diyen insanları düşünün. Ve onların çabalarının, bu dünyadaki gayretlerinin, çünkü onlar da bir gayret ve çaba sarf ediyorlar. Gece kaldırt, namaz kılıyorlar. Nasıl boşa çıktığını bir şöyle tefekkür edin. Biz onların amellerinin boşa çıktığını neye binaen söylüyoruz? Çünkü amellerine bu yaptıklarının şirk bulaştırdıkları için kim ameline bu şekilde şirk sokarsa ulaştırırsa peygamber de olsa ameli ne var boşa çıkar. çıkar. Bunu kim söylüyor? Allah Teala söylüyor. Ne diyor? Ne in şirk sen bile şirk koşsan, sağa şirk, şirk koşacak olsan le yahbatenne ameluk. Amelin boşa çıkacak. Ve ta kunenne Ve hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Kime diyor bunu Allah Teala? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. sellem. <gülüyor> i̇şte o insanlar arkadaşlar tevhidlerinin kemalinden dolayı onların bir özelliği, bir vasfıda nedir? humul <gülüyor> la söyleyin. La la la yesterkun. Onlar ne yapmazlar? Rukiye talebinde bulunmazlar. Ve la yektevûn dağlama kendilerini acı vererek, yakarak tedavi olmazlar. Vallahi tatayurun, uğursuzlara inanmazlar. Bugün birisine adres sordum, dedim nerede? Dedi çok şanslısın, bugün şanssız bir günün senin dedi. Çünkü dedi taşındı dün taşındı dedi. gün şanssız olmaz, Allah takdir etmiş onu. Biz yepsemeymişiz dedim. <gülüyor> <gülüyor> Arap cahiliyeleri, cahil adamları ne yaparlardı? Tatayur yaparlardı. hatırlarsanız akide derslerinden, tevhid derslerinden. Kuşları uçururlar, korkuturlar. Ondan sonra sağ uçarsa. O gün hayırlıdır, uğurludur. Solo uçarsa o uğursuzdur. Yahut da o işe koyulmazlardı. Bunun birçok örneklerini zaten ne yaptık? ifade etmiştik. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn Bizimle ilgili olan tarafı. Onlar Rablerine ne yaparlar? Tevekkül, tevekkül ederler. Tam bir şekilde tevekkül ederler. Fekâme ukaşe i̇bn Muhsin Ukaşe i̇bn Muhsin kalkıyor sahabeden. Uyanık sahabe. Ayrı. Nerede aranacağını biliyor. Fekale Odu'ullaha enne cealani minhum. Peygamber'e diyor ki ey Allah'ın Resulü Odu'ullaha enne cealani minhum. Allah'a dua et de beni onlardan kılsın. Beni onlardan eylesin. Fekale ente minhum. Aleyhissalatü vesselam hemen ne yapıyor? Sen diyor onlardansın. Yani cennete girdin sen. Biz de ehl-i sunat cemaat olarak artık ne diyebiliriz? Bu kaşe cennettedir. O kâhse cennetlikle meycelenmiştir. Ondan sonra başka birisi kalkıyor. Diyor ki ثُمَّ قَوْمَ رَجُلٌ عَقَرٌ Fakal. Başka bir adam kalkıyor ve diyor ki أَوْدُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَن۪ي مِنْهُمْ Allah'a Allah dua et. Beni de o 70 binin ne yapsın? O kerovana katsın. O aleyhissalatü vesselam ve men tak. Kapıyı kapatıyor. <gülüyor> ama güzel bir şekilde kapıyor. Yani demiyor ama sen onlardan değilsin demiyor. Ne diyor adama? Sebaqa kebiha ukaşe. Senin ukaşe ne yaptı? Geçti. Hala bu Araplarda bu atasözü nedir arkadaşlar? <gülüyor> Kullanılmakta. Yani gittin bir şey almak istiyorsun markete, bakkala, nereye? Ondan sonra tek bir tane kalmış. Bunu almak için gidiyorsun. Senden önce iki dakikanın birisi gitmiş. Adam sana diyor ki Sebaqa kebiha ukaşe. O kayaş geçiyor, artık ortada o şey yok aslında ama bu böyle artık güzel bir hata olarak insanların dilinde devam ede geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalnız arkadaşlar burada 70.000 kişi az. Yani 70.000 kişi. Etimbolun nüfusu kaç? 750. <gülüyor> İstanbul nüfusu 100. Etimbolun nüfusu 750 mi? <gülüyor> Aleyhissalatü başka bir rivayetle diyor ki <gülüyor> her o 70.000 kilo içinde olan her bir kişiyle 70.000 kişi daha ne yapacak? Cennete gelecek. Yani 70.000 çarpı 70.000 yaparsan ne yapıyor? Artık onun hesabını siz yapın. Rabbim bizi o kimselerden eylesin. Hakkıyla Allah'a tevekkül ederlerden eylesin tevekkülünü tahkik edenlerden eylesin. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta bu babın, bu bölümün geri kalan hadislerini tamamlayıp istikamet bahsine geçmeye çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve ileyk.